Allahu biallahi min al-shaytan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi ve alahevin. Ve ilah jami al ve al İslamın beş şartını anlamaya çalışıyorduk hep beraber. Namazdan sonra orucu inşallah anlamaya çalışacağız. Oruç Allah'ın emri ayet-i kerime'de geçmişteki ümmetlere oruç nasıl farz kılınmışsa size de öyle farz kılmışız buyuruyor. Ramazan ayı Kur'an'ın indiği aydır. Allah orucu da Ramazan ayında farz kılmış. Mutlaka ikisini beraber anlamak lazım. Yani oruçla Kur'an'ın inişini beraber anlamak gerekiyor. Eğer Kur'an'ın inişini anlamazsak Ramazan'ı da anlayamıyoruz, Kadir Gecesi'ni de anlayamıyoruz. Orucu da anlamamış oluruz. Orucu sadece açlıktan ibaret zannederiz. Oruç demek kendini tutmak demektir. Kelime manası da sev kendini bir şeyden uzak tutmak demektir. Yani kendini günahtan, yanlıştan uzak tutmak demektir. Bununla beraber Ramazanın dışında helal olan yeme, içme de Allah onu da bırak demiştir. Bunun da bir hikmeti vardır. Hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. İmsaktan iftara kadar yemeyip içmiyoruz. Bununla beraber kendimizi tutuyoruz. Bunun için de önce Ramazan'ın başında söylemiştim. Önce niyet etmek gerekir. Ameller niyete göredir buyurdu Resulullah Efendimiz. Eğer niyetimiz düzgün değilse ibadetimiz de düzgün olmaz. Niyeti nasıl yapıyorduk? Ya Rabbi benim bedenimin Nefsimin arzusu isteği yemek içmektir. Ama sen imsaktan iftara kadar yeme içme diye emretmişsin. Kendini tut demişsin. Sadece yeme içme değil. Gözünü haramdan muhafaza et. Kulağını haram dinlemekten muhafaza et. Gıybeti dedikoduyu dinlemekten muhafaza et. Dilini yanlış şeyler söylemekten muhafaza et. Gönlüne yanlış şeyler gelmesine müsaade etme. Gönlünün kapısını yanlış şeylere kapat. Elini, ayağını yanlış şeyler yapmaktan, yanlış yere gitmekten muhafaza et diye emretmişsin. Ben de senin emrin gereği kendimi tutacağım. Yemekten, içmekten, yanlış yapmaktan, yanlışa bakmaktan, yanlışı dinlemekten, yanlışı düşünmekten yanlış yere gitmekten yanlış şeyler yapmaktan kendimi muhafaza edeceğim yarabbim. Neden? Çünkü ben seni kendi nefsimden daha çok seviyorum. Senin emrini kendi arzularımdan isteklerimden daha çok seviyorum. Böyle söyleyince ibadeti Allah için olmuş olur. İmanından dolayı sevmek iman demektir. İmanım bunu gerektiriyor. İmanım bana bunu böyle yaptırır ya Rabbi. Seni kendimden, nefsimden daha çok seviyorum çünkü. Deyip bir sefer niyet etmelidir. Bu niyeti yaptıktan sonra neyi kazanır? Ameller niyete göredir. Neyi kazanacak? Bunun karşılığında Allah'ın kula söyleyeceği nedir? Ben de seni seviyorum. Oruç budur. Orucun böyle olması gerekir. Yoksa Resulullah Efendimizin buyurduğu gibi İnsanlardan öylesi var ki namaz kılar, ona sadece yorgunluk kar kalır, oruç tutar, sadece ona açlık kar kalır. Aç kalmıştır, oruç tutmamıştır yani. Çünkü niyetini düzgün getirememiştir. Düzgün doğru niyet yapmamıştır, yapamamıştır. Aç kalmıştır ama her türlü yanlışı yapmıştır. Kendini tutmamıştır yani oruç onu tutmamıştır. İnsan orucu tutarken, orucun da onu tutması gerekir. Oruç onu tutmadıysa, yanlış yapmaya devam ettiyse, bu durumda bu oruç olmaz. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, biri oruçluyken, eğer biri ona sataşırsa cevap vermesin, ona saldırırsa mukabele etmesin, ne yapsın? Üç adım geri gitsin, ben oruçluyum desin. Ben oruçluyum deyip geri gitsin. Yani oruç beni tutmuş. Ben orucu tutmuşum, orucum da beni tutuyor. Oruçluyken yanlış sözler söylemeyin buyurdu. Dilinizi tutun buyurdu. Dolayısıyla her türlü günahtan sakının buyurdu. Yoksa sadece açlık bize kar kalır ki, gereksiz yere zahmet yemiş oluruz. Gene Resulullah Efendimiz buyuruyor diye, aleyhissalatu vesselam kişi oruçluyken onun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir kutsi hadiste evet, Allah buyuruyor bütün ibadetleri kendisi için yapar nefsi için yapar kazanmak için yapar ama oruç benim içindir, dedi. Çünkü oruçta, diğer oruç, diğer ibadetler gibi değildir. Biri oruç tutabilir, tuttuğunu söyleyebilir ama sonra gidip yiyip içebilir. Hiç kimse onun oruçlu olup olmadığını bilmez. O hem açıktan oruç tutmuştur, yiyip içmiyor, Tek başına kaldığında da Rabbi için yiyip içmiyor. Orucunu bozmuyor. Yanlış yapmıyor. Yanlış şeyler söylemiyor yani. Onun için oruç benim içindir. Onun karşılığını ben veririm. Mesela ibadetlerde en az 1'e 10 vardır. 1'e 100, 1'e 700 hesapsız vardır. Ama Oruç için Allah buyurdu ki, onun karşılığını ben veririm. Yani meleklere onu yazdırmıyor. Çünkü saf Allah rızası içindir. Yoksa biri, Allah rızası için olmasa oruç tutamaz. Gücü buna yetmez. İmanı ona orucu tutturur ki, yine Resulullah Efendimiz buyuruyor, bir gün, biri Allah rızası için oruç tutsa, bu onun cennete gitmesine vesile olabilir. Vesile olur dedi. Neden? Onun imanlı olduğunu gösteriyor. Onun Allah'ı kendisinden daha çok sevdiğini gösterir. Sadece Ramazan orucu olması gerekmiyor. Bir gün oruç. Yine Resulullah Efendimiz buyuruyordu. Eğer biri Ramazan ayında oruç tutarsa, Allah... O yılki işlemiş olduğu bütün günahlarını affeder. Bir sene boyunca işlediği bütün günahları Allah mahfiret eder, olmamış gibi siler. Yine Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. Cennette bir kapı vardır ki ismi Reyyan kapısıdır. O kapıdan sadece oruç tutmuş olanlar girer. Eğer oruç günahlarımızı mahfuret ettiriyorsa, bize cennetin kapısını açıyorsa, mutlaka çok büyük bir ibadet, orucun hakikatini anlamaya çalışmamız gerekir orucumuz öyle açlıktan ibaret kalmasın aç kalmaktan ibaret kalmasın bütün ibadetleri böyledir Allah eğer bir ibadeti emretmişse o ibadet bizden yükümüzü alsın diyedir ibadet onun için yük değildir eğer ibadetin hakikatini anlamazsak ibadet bizden yükümüzü almaz, tam tersine bize yük olur. Yükü alan ibadet nasıl bir ibadettir? Mesela namaz nasıl bizden yükümüzü alıyor? Bizi Allah'ın huzurunda durdurur. Hem gönül itibarıyla hem zahiri itibarla Allah'ın huzurunda durduğumuzda dünyayı olan bütün yüklerimizi, sıkıntılarımızı endişelerimizi atmış oluyoruz. Yükü attık. Yükü bizden aldı. Beşer olma yükünü bizden alıyor. Beşeri hayattaki yükü bizden alıyor. Neyi veriyor bize? Neyin önünü açıyor? İnsan olma yakınlığını bize tattırıyor. Beşer başka, insan başkadır. Beşer O'nun zahiri tarafıdır, İnsan ise O'nun manevi tarafıdır, Allah'ın nefrettiği ruh tarafıdır. Aynı şekilde oruç da öyledir. Beşeri tarafın yükünü bize attırır. Yemiyoruz, içmiyoruz, gereksiz yere konuşmuyoruz, boş şeyler yapmıyoruz, boş şeyler dinlemiyoruz, yanlışlar yapmıyoruz. Beşeri tarafı ne yaptık? Yükünü attık, beşeri tarafımızın yükünü attık. Bu bize neyi kazandırıyor? Bu bize insan olmayı kazandırıyor. Allah'ın tecelli ettiği, nefrettiği o ruhun önünü açmış oluyoruz, o öne geçmiş olur. Kendi kendimiz olmaya başlıyoruz. Yani insan olmaya, Hazreti insan olmaya başlıyoruz. Beşeri yükümüzü attığımız için. Beşeri tarafı bir kenara aldığımız için insani tarafımız, hazreti insan tarafımız öne çıkıyor. Onun için şeytanlar bağlanıyor, cehennemin kapıları kapanıyor, cennetin kapıları açılıyor buyurdu Resulullah Efendimiz. Nerede açılıyor? Sende, senin gönlünde. Senin gönlünde cennetin kapısı açıldı. Cehennemi kazandıracak olan taraf da kapandı, kapattın. Ne ile? Oruçla. Eğer yükü atamazsak ne olur? İbadet bize, insani tarafımıza da yük olur. İbadetler ya yükümüzü alır ya da bize yük olur. Yük olan bir ibadet bize fayda vermeyen ibadettir. Bize hiçbir şeyi kazandırmayan ibadettir. Yük olan ibadet. Hangi ibadeti bize kazandırıyor? Yükümüzü alan ibadet. Beşeri tarafımızın yükünü hafifleten ibadet. Onun için oruç bizim beşeri tarafımızın yükünü hafifletiyor. Hazreti insan olma özelliğimizi, halimizi öne çıkarıp bize insan olmayı, Hazreti insan olmayı, Allah ile olmayı, Allah için olmayı tattırıyor. Resulullah Efendimiz buyuruyordu, oruçlunun iki sevindiği an vardır. Bunlardan bir tanesi iftar vaktinde iftar ederken sevinir, hamdede şükreder. Yemeğe içmeye sevindir değil. Evet, yemek içmek onu sevindirir ama Rabbi için oruç tutmuş, Rabbi için fedakarlık yapmış. Sevinen zahiri tarafı da gene manevi tarafıdır. Allah ile olma sevinci, Allah için beşeriler yapmış olmanın sevincidir bu. İkincisi de kıyamet günü, Allah'ın huzuruna çıktığında onun karşılığını Allah veriyordu. Allah o orucunun karşılığında ona muamele yaparken bir de o anda sevinci vardır, o andaki sevinç dünyadaki sevince benzemiyor, iftardaki sevince benzemiyor eğer ibadetler bize yük olmuşsa onun faydasından çok zararı vardır. Yük olan ibadet iman ile yapılmamış ibadettir. Niyetin dürüst olmadığı bir ibadettir. Gönül itibariyle yapılmamış bir ibadettir. Eğer Zahiri olarak sadece ayakta dursak, eğilsek, kalksak bu namaz olur mu? Olmaz. Büyük bir ibadettir. Ama içi dolu olsa, günül itibariyle, ruh itibariyle namazımız Miraç olsa, huzurda dursak ne olur? Yükümüzü almış olur. Namazımız bizi miraca Allah'ın huzuruna çıkarmış olur. Oruç da aynen böyledir. Eğer sadece açlıkla oruç tutacağımızı zannetsek, bunun niyeti olmasa, içi olmasa, Allah rızası olmasa, seni kendimden, nefsimden, arzularımdan, isteklerimden daha çok seviyorum ya Rabbi deyip yapılmamışsa, dolayısıyla azalarımızı tutamamışsak, gözümüze hakim olamadık, sinirimize hakim olamadık, gönlümüze hakim olamadık, elimize, dilimize, ayağımıza hakim olamadık, oruç bizi tutmamış. İçi boş bir oruç. Dışı var, yani açlık tarafı var ama içi yok. Ruhu yok yani. Bu oruç böyle bir oruçta, böyle bir namazda yüktür. Fazlalıktır yani. Yük fazlalık demektir. Fazlalık her zaman için zarardır. Mesela vücutta bir hücre ölse ama vücudu terk etmese ne olur? Kanser olur. Kanser demek ölü hücrenin vücudu terk etmemesi demektir. Ama hücredir, ama fazla. Onun için ağır yüklerden, boş yüklerden kurtulmak gerekiyor. Eğer biri bir ay boyunca oruç tutsa ne yapmış olur? Kendisine hükmetmiş olur aklına, gönlüne, hafızasına eline, diline, ayağına gözüne, kulağına ne yapmış olur? hükmetmiş olur yanlış yapma deyince evet. onlara yanlış yaptırmıyor, dolayısıyla kendi kendine hükmetmiş olur bu kendi beden ülkesinde sultan olmak demektir yok eğer hükmedemiyorsa nedir? orada esirdir orada köledir Nefse köle olan kim? Ruh, ruhumuzu nefsimize köle ettik. Ahiretimizi dünyaya kurban ettik demektir bu. Eğer hükmederse ne olur? Bedene sultan olur, bedene halife olur. Yani kendi bedeninde Allah'a halife olur, Allah'ın hükmüyle kendi kendisine hükm etmiş olur. Bu sadece Ramazan'da değil, Ramazan'da kazandığı bu Güzelliği diğer Ramazana kadar devam ettirir. Kendine hükmetmeye devam eder, ettirir. Bu gücü almış çünkü bunu kazanmış. Orucun mutlaka bize bunu kazandırması gerekir. Oruç aynı zamanda nefsi hizaya getirir, terbiye eder, teskiye eder. Nefsi ruhun emrine verir. Bedeni ruhun emrine verir. Dolayısıyla kimin emrine vermiştir? Allah'ın emrine vermiştir. Oruç tutan insan rabani bir varlık olur. Allah'a ait bir kul, bir abd olur. Allah'ın muradını gerçekleştirebilecek vasfi kazanmış olur. Bütün bunları bize kazandıracak olan Allah'ın emrettiği oruçtur. Orucu neden Ramazan ayında Allah farz kılmış? Şükredelim diye. Kur'an ilmiş, Kur'an nimetine şükredelim diye. Nefsi, bedeni, bedendeki uzuvları hizaya getirirken neyle getirmemiz gerekir? Vahiy ile, Allah'ın emriyle. Yani bütün organları Allah'ın emrettiği gibi hizaya getirip onunla bütün azalarımızla Allah'ın rızasını kazanmak için Allah'ın emrettiği gibi, vahyettiği gibi onlara işi yaptırıp gereğini yaptırıp hazreti insan olmamız için. Bunun içinde Kur'an ile orucu, Ramazan'ı birbirinden ayırmıyoruz. İkisini beraber anlamamız gerekir. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Bedene yiyip içirmeyince, ona yanlış yaptırmayınca ne olur? Gönül Allah'a açılır. Hafıza, akıl evet. Allah'ın vahyine göre çalışır. Yoksa bir sürü kirlilikle beraber ayetlerin hikmetini anlaması mümkün değildir. Önce oruç tutuyor. Hadi Allah'ın vahyini oku. Bak şimdi nasıl anlayacaksın? Bedene ait olan kapıları kapat, dünyaya ait olanları kapat, Allah'a açılan gönlünü aç, Rabbini dinle demektir bu. Böyle bir durumda evet, Allah'ın vahyi, hikmetiyle, muradıyla beraber anlaşılır. Tok bir insanın ibadet yapmasıyla, aç bir insanın ibadet yapması birbirinden çok farklıdır. En az 10 kat, 100 kat daha gönlü Allah'a açılır. Allah namazı anlatırken münafıklar için onlar üşene üşene namaza kalkarlar. Namazı zayi ederler. Namazları onları kötülükten, aşırılıktan, tahşadan Ali koymuyorsa o namaz neydi demişti zaten. Müminlerin namazını anlatırken ne buyuruyordu? Onlar, evet. müminler namazlarını huşu içinde kılarlar. Kaşyetle kılarlar. Yani Allah'ın azameti karşısında Huşu ve haşyet duyarak huzurda dururlar. İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir dedi. Namazı huşu içinde kılanlar. Nasıl ki namazın huşusu varsa orucun da huşusu aynen olmalıdır. Bu bütün ibadetler için böyledir. Eğer oruçlu kendini Allah'ın huzurunda bilmiyor ve tatmıyorsa Ya Rabbi bunu senin için yapıyorum kendimi Evet, senin için tutuyorum demiyor ve huşu içinde değilse. O huşu içinde Allah'ın ayetlerini tefekkür etmiyorsa, ibadetini, namazı kılmıyor, ibadetini yapmıyorsa bu durumda içi boş bir oruç olur. Huşu içinde olmayan bir oruç içi boş bir oruçtur. Herkes Fatiha'yı biliyor. Bütün müminler Fatiha'yı biliyor. Evet. Fatiha'nın ayetleri üzerinde tefekkür etmesi gerekir. Yani ben bilmiyorum diye bir şey yok. Oruşuyken tefekkür etsin, görsün nasıl açılıyor. Hikmetini nasıl anlıyor? Biri oruç tuttuğunda, bu oruç tabii ki bütün azalarıyla orucu tuttuğunda, orucun ona kazandırdığı Allah'a yakınlıktır. Allah ile arasındaki perdeleri kaldırır. Yani bir kul, ya Rabbi ben bunu senin için yapıyorum. Yemiyorum, içmiyorum, yanlış yapmıyorum, eksik yapmamaya çalışıyorum. Yanlış bir şeyi düşünmemeye çalışıyorum, konuşmamaya çalışıyorum. Senin zikrin de, tesbihin de meşgul olmaya çalışıyorum dediğinde o kul ile Allah arasında hiç perde kalır mı? Kalmaz. İspatlamış çünkü. Yani yemeyip içmeyerek Allah'a olan imanını ispatlıyor orada. Onunla Allah arasında perde kalmaz. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allah, oruçlunun duasını reddetmez. Oruçluyken yapılan duayı reddetmez. Ama gerçek bir oruç yağımız. Allah ile arasındaki perdelerin kalktığı bir oruç. Allah'a yakınlık kazandıran bir oruç. İnşallah oruçlarımızı zaten öyle tutmaya çalışıyoruz. Başta söyledim, Resulullah Efendimiz biri Ramazan ayını oruçlu geçirirse, Allah geçirmiş olduğu bir seneki günahlarını makfuret eder. Hiç bundan daha büyük bir müjde olamaz. Tertemiz olur. Yani oruçtan, Ramazan'dan çıkarken günahsız bir halde çıkıyor. Hiç bundan daha büyük bir müjde olur mu? Oruçla ilgili ayetleri inşallah hep beraber anlamaya çalışacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ey yâmen me'dudat. Femen kâne minkum meriden. Oruç sayılı günlerdedir. Bu namaz güneş takvimine göre, oruçla hac ay takvimine göredir belirlemiş Allah. Onun için oruç sayılı günlerdir dedi Allah. Kim bu ayda hasta olursa, elâ sefer veya yolculukta olursa, yani bir sorun, bir sıkıntı varsa, ra'ide tun min eyyamin âher. O günlerde oruç tutmasın. Sonraki günlerde tutmadığı günlerin sayısınca orucu tutsun. sayıyı tamamlasın yani. Ve alen ladine yutukune. Gücünü sarf edip oruç tutamayan kimseler seferi de olmasa, hasta da olmasa ama orucu tutamıyor, gücü yetmiyor. Fidyetun taam miskin her bir günü için bir fakiri sabah akşam doyuracak kadar fidye versin. Oruca karşılık. Hem tetevva hayran fehuve hayrun leh. Hem oruç tutsa hem de ayrıca her bir günü için fidye verse bu gönülden yapılmış bir hayırdır. İşte onun için hayırlı olan budur. Ne demek? Yani hem oruç tutun hem de her bir gün için fidye ver dedi Allah. Ama oruç tutuyorsa, fidye veremiyorsa vermesin. Veya oruç tutamıyorsa bunun yerine fidye versin. Fidye bir gün için sabah akşam birini doğrayacak kadardır. Zaten bunu genel olarak Diyanet belirliyor. Bir gün için Fidye ne kadardır diye. Ama Allah ikisini yaparsanız sizin için gönülden yapılmış bu hayır sizin için daha hayırlıdır dedi. Ve entesumu hayren hayrun lekum. in kuntum ta'lemun. Bununla beraber eğer bilirseniz hem fidye vermek hem de oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. ayet devam ediyor. Bu Bakara suresinin 184. ayetinden itibaren başlıyor. Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu huden lin Ramazan ayı o aydır ki kendisinde Kur'an'ın indirildiği aydır. İnsanlara hidayet olsun diye. Bu durumda orucu tutarken bir de ayrıca Kur'an'ın inişine şükretmiş oluyoruz ki Rabbimiz bize Kur'an'ı hidayeti indirdiği için, kendisine giden yolu öğrettiği için, hidayet ve beyinat. Bir de Kur'an'ı Allah ne için indirmişti? Her şeyi beyan etmek için, açıklamak için. Olan için Allah'ın beyan etmediği, açıklamadığı hiçbir şey yoktur. Eğer Allah Kur'an'ı indirmeseydi, bize hidayeti göstermeseydi, hidayeti bulamazdık. Beyan etmeseydi, hiçbir şeyi bilmez ve öğrenemezdik. Her şeyi Allah'tan öğreniyoruz. Minel Huda, Allah her şeyi beyan etmiş ki, hidayete eresiniz diye, hidayeti bulasınız diye. Kur'an bir de Furkan'mış. Yani hakkı batıldan ayıran, hak nedir, batıl nedir diye öğrenmek istediğinde Allah nasıl beyan etmişse öyle öğrenmen lazım. Furkan, doğru nedir, yanlış nedir, güzel nedir, çirkin nedir, bunu bilmek istiyorsam neden öğrenmen gerekir? Kur'an'dan, Allah'tan. فَمِنْ شَهِدَ مِنْ كُمُشْ Sizden kim bu aya şahit olursa, bu aya ulaşırsa فَلْ يَسُنْهُ Onda oruç tutsun. Ramazan ayini oruçla geçirsin, Ramazan ayında oruç tutsun. Neden dolayı? Allah ona Kur'an'ı indirmiş ya, hidayeti göstermiş ya, her şeyi beyan etmiş ya, hidayeti bulsun diye Fırhan'ı indirmiş ya. Doğruyu, yanlışı, güzeli, şirkini, hakkı, batılı, imanı, köfrü, nifakı ona öğretmiş ya Oruç tutsun Oruç tutsun ve bunları anlasın Allah'ın kitabını, kelamını dinlesin, okusun, anlasın Oruçluyken yapsın bunu Ve men meriden Kim kasta olursa Ev ala sefer Veya yolculukta bulunursa Dai min eyyam akher. günler sayısınca orucunu tutsun. Yürüdü Allahu büyükumun yüz. Allah sizin için kolaylık diler. Veya yürüdü büyükumun özr. Sizin için zorluk dilemez. Yani oruç tutamıyorsanız kendinizi zorlamayın. Allah sizin için kolaylık diler. Sizin için zorluk dilemez. Hastasın veya yolcusun veya Kadın hamiledir veya çocuk emziriyor veya başka bir sorunu, bir sıkıntısı vardır. Orucu tutabilecek, tutarsa eğer zorluk çekecekse oruç tutmasın dedi. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler. Yoksa bazı alimlerimizin söylediği gibi gözü kararıncaya kadar, önünü görmeyene kadar, bilmem iki şeyi, siyahlar beyaz ipliği seçinceye kadar oruç tutmalıdır. Sen adamı öldürüyorsun. Böyle bir şey olur mu? Allah zorluk dilemez dedi, kolaylık diler dedi. Bırak ne zaman sahat buldu, ne zaman kendine geldi, ne zaman müsait oldu, sayıyı tamamlasın. Oruç sadece yememek, içmemek değildi ki, bütün azalarına oruç tutturup Rabbine dönmesi lazım. Allah'ın kelamıyla, hidayet olarak, hurkan olarak, beyan olarak gönderdiği kitabıyla beraber olsun diye. Allah ile beraber olsun, Rabbini dinlesin diye oruç tutuyor. Dünyayı beşeri tarafını bir kenara bırakıp Hazreti İnsan olduğunu hatırlasın, tatsın, Rabbi ile olsun diye emretmiş onu. Evet, sayı tamamlayın buyurdu. وَلِتِكَبِّرُ birullah. Bununla beraber Allah'ı tekbir edin. Allahu ekber deyin. Niye Allahu ekber diyeceksin? Allah'ın büyüklüğünü anla. Bunu tad, tadarak Allahu ekber de. Allahu ekber. Ben bir beşer değilmişim. Ben Rabani bir varlıkmışım. Ben fani bir varlık değil, meğer baki bir varlıkmışım. Kendi ruh tarafın öne geçince bunu tadıyorsun. Tadıp Allahu ekber demen lazım. Allah'ın büyüklüğünü azametini kendinde tatman lazım. Allahu Ekber de. Bunu bize kazandıracak olan neymiş? Oruç. Oruç tutan Allahu Ekber diyormuş. Alâ mâ hedâkum. Niye Allahu Ekber diyorsun? Seni hidayete erdirdiği için. Yolunu, kapıyı sana açtığı için. Sana bunu tattırdığı için. Ve <gülüyor> leallekum Teşkurum. Eğer böyle yaparsanız şükretmiş olursunuz. Kur'an nimetine, hidayet nimetine, turkan nimetine, Allah'ın beyan nimetine şükretmiş olursunuz. Eğer bunu böyle yaparsanız Allah ile aranızdaki perde kalktığı için, beşeri tarafınız arkaya, insani tarafınız öne geldiği için bunu tadıp Allahu Ekber dediğiniz için evet, Allah'a şükredin. Bunu böyle yaparsanız, şükretmiş olursunuz, yoksa kuru kuruya aç kalmış oluyorsunuz. Ayet devam ediyor. وَاِذَا سَأَلَكَ اِبَاد۪ي عَن۪ي Kullarım sana beni soruyor. Hemen oruçtan sonra gelen ayettir bu. Kullarım sana beni soruyor. Beni karı, ben yakınım. Kulum oruç tutunca benim yakınlığımı tadacak. Ona ne kadar yakın olduğumu, şah damarından daha yakın olduğumu görecek, tadacak. Ben yakınım. Bu yakınlık esnasında ucu bu davet edâi ile o kulum. Beni davet ettiğinde, bana dua ettiğinde duasına icabet ederim. Beni davet ettiğinde davetine icabet ederim. Allah ile arasındaki perdeyi kaldırmış. Allah'ın yakınlığını tadıyor çünkü. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Onlar da benim davetime icabet etsin. Kul Allah'ı davet edince o da burada da Allah'ın davetine icabet eder. Neyle icabet etsin? Nasıl? Ve li yu'minu bi bana ima etsen der. Allah onun davetine icabet edince karşılığında kazanacağı neymiş? İman. Allah'ı sevmekmiş. Allah'ın yakınlığını tadan Allah'ı sevmez mi? Oruç bize bir de neyi kazandırıyormuş? Allah'ın yakınlığını ve imanı. Allah'ın sevgisini kazandırıyormuş. Aslında Allah seni seviyor senin gönlüne o sevgisiyle, gıdûd ismiyle, ilah ismiyle tecelli edince sen de onu seviyorsun. Yakınlığını tadıyor ve onu seviyorsun. Lâllehum <gülüyor> şudun Böyle olunca ne olur? Böyle olunca onlar rüştlerine ererler. Reşid olurlar, reşit. reşit demek kemale ermek demek. Reşid demek veli demektir. Biri rüştüne ererse ona veli denir. Evet. Allah'ı sevince, Allah'a yakın olunca, Allah onun davetine icabet edince, o da Allah'ın davetine icabet edince evet, ne olur? Reşid olur, veli olur. Ona bunu kazandıran nedir? Neymiş? Oruç. Oruç ibadeti. Orucun hakikati yalnız. Gerçek Oruç. Allah Ramazan ayında bir de ayrıca itikafı tavsiye ediyor, dileyen. Ama eğer biri itikafa girerse, Resulullah Efendimizin hiç terk etmediği bir sünnettir bu. Her Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. Mescitten çıkmazdı yani. Buyurur ki ayet-i kerimede eğer itikafa girerseniz Yemenin içmenin dışında Ayrıca bir de eşlerinizle beraber olmayın Yoksa iftardan sonra imsak kadar evet, Eşler beraber olabiliyor Eğer itikafa girerseniz Bir de bunu da kesiyorum dersem yani Beşeri tarafımın burasına da perde çekiyorum dersen evet, İttikafa girdiğinde eşlerinizle beraber olmayı buyurdu. Hükmü Allah koyuyor. İtikaf demek, kif durmak demek. İtikaf Allah'ın huzurunda durmak demek. O vaktini zamanını Allah'a kurban etmek demek. Ya Rabbi diyelim ki 10 gün itikafa giriyoruz. 10 günümü sana ayırdım, sadece seninle olacağım, demektir bu. Arkadaşlar evet, belki 10 gün, bunu beceremesek de 1 evet, gün yapsınlar, 5 gün yapsınlar, hiç olmadı yarım gün yapsınlar, bayan kardeşlerimiz de buna dahildir. Özellikle Resulullah Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününde yapmış, İnşallah biz de öyle yapmaya çalışacağız. Hiç olmazsa bir saat olsun. Bir saat. Ben bu bir saatimi sana ayırıyorum ya Rabbi. İttikafa ayırıyorum. Böyle bir odaya girsin. Tek başına evet, Allah ile beraber olsun. Rabbini zikretsin. Rabbini tesbih etsin. Rabbinin huzurunda olduğunu, hesap verdiğini tefekkür etsin. Bir de susma orucu varmış. Allah ayet-i kerimede Meryem annemize buyuruyordu. Susma orucu, kendini tutma orucu. Yani oruç demek sadece yememek, içmemek değilmiş. Tekuli veşbi ve kari ayna. Allah Hazreti Meryem'e buyurdu ki ye, iç. Gözün aydın olsun. Bak yemekten, içmekten men etmedi burada. Ve imma tereyinle Minel beşeri ahed. Eğer insanlardan, beşerlerden birini bugün görürsen, seninle konuşmak isterlerse, fakülü deki onlara inni nezertü bir rahmani sevma. Ben Rahman olan Allah'a susma orucunu adadım, niyet ettim. Bugün oruçluyum. susma orucu tutmuşum. Yani konuşmuyorum. velen ükelimel yemeye insiya hiçbir insanla bugün konuşmayacağım. Böyle niyet ettim. Rahman olan Rabbime bu orucu tutmuşum. Arkadaşlar da biraz susma orucu tutmalıdır. Gıybet etmeme orucu tutmalıdır. Orucu tutarken bu Ramazan orucunu tutarken aynı zamanda bu susma orucunu diğer zamanlarda da tutmalıdır. Gıybet etmemeli mesela Başkalarını eleştirip çekiştirmemeli, başkası eleştirip çekiştiriyorsa ben sizin bu yediğinizden almayayım demelidir. Niye? Çünkü gıybet eden ölmüş kardeşinin etini yiyor. Ben bu etten almayayım desin. Desin, kardeşine de yardım etmiş olsun. Evet, sadece susma orucu değil, bir de kızmama orucu da tutmamız gerekir. Bu ayda kızmıyoruz. Ne eşimize kızıyoruz, ne çocuğumuza kızıyoruz, ne bir başkasına kızıyoruz. Kızmayalım. Oruç tutmuşum. Kızmama orucu tutmuşum diyelim. Eğer biri hoşlanmadığımız bir kelime kullanır, bize bir söz söylerse, ne diyoruz? Yanlış konuşmama orucu tutmuşum. Güzel konuşacağız. Hayır konuşacağız. Ne buyuruyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Ya hayır söyleyin ya da susun. Bu Ramazan'da kendimizi buna alıştıralım inşallah. İnnel müslüminne vel müslümat Muhakkak ki Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlara vel müminine vel müminat mümin erkeklere ve mümin kadınlara mümin başka müslüman başkaymış. Ve kanaatina kanitat Allah'a itaat eden, resulüne itaat eden erkeklerle Allah ve resulüne itaat eden kadınlar. Ve sadiqina ve sadihat sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar. sadaka veren Sadakatini ispatlamış olan erkeklerle sadakatini ispatlamış olan kadınlar. Ve sabirine ve sabirat sabreden erkekler ve sabreden kadınlar. Ve kahsiyine ve hoşu içinde Rabbinden kahsiyet duyan erkeklerle Rabbinden kahsiyet duyan kadınlar. Ve müteselliine ve müteselliat Sadık olan, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar. ve vessaimat. Oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar. Vel hafizine furucehim vel hafizat. Namuslarını, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar. Ve zakirine Allah'a kesiren ve zakirat. Allah'ı çok zikreden Erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar, ve ecren azima. Allah onlara mağfireti, mağfiret etmeyi vaat etmiştir. Onlara azim bir ecir hazırlanmıştır. Evet, mağfiret ve ecir. Evet, mümin olmak, mümin olup Müslüman olup Allah ve Resulüne itaat eden Sadık olan, sadakatini ispatlamaya çalışan, sabreden, Rabbine karşı huşu ve kaşiyet içinde olan, sadaka veren, oruç tutan, ırzını koruyan ve Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlara Allah mahfireti vaat etmiştir, azim bir ecir vaat etmiştir, cenneti vaat etmiştir. Sadakallahu'l-Azizli. Orucu beraber anlamaya çalıştık. Bütün ameller mutlaka bir imanın meyvesidir. İmanın meyvesi. Bütün yanlışlar, bütün günahlar mutlaka bir şirkin, bir küfrün meyvesidir. Eğer güzel amelimiz varsa, bilelim ki o imandan, Meydana gelmiş bir meyvedir. İman ağacından meydana gelmiş bir meyvedir. Bunun böyle olması gerekir. Yok bu böyle değilse, ameller, ibadetler imanla yapılmıyorsa taklidi olur. Taklidi. Yani bir başkasını taklit etmiş oluyorsun ya da kendi kendini kandırmış oluyorsun. Biri bir amel işlerken, bir ibadeti yaparken... O ibadetin kendisine neler kazandıra, kazandırdığını, kazandıracağını bilmelidir. Yapmazsa neyi kaybedeceğini de öğrenmelidir, bilmelidir. Mümin taklitçi olmaz. Taklidi ne iman olur ne de amel olur. Allah kabul etmiyor yani. Neden? Çünkü Allah insana akıl vermiş, irade vermiş, anlama kabiliyeti vermiştir anlasın diye, peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor, en ince ayrıntısına kadar her şeyi açıklıyor, beyan ediyor. Onun için buyuruyordu, biz her Resulü kavminin diliyle gönderdik ki, onlara her şeyi beyan etsin diye, açıklasın, izah etsin diye. Ama anlamamışsa, daha doğrusu anlamak istememişse, anlamaya tenezzül etmemişse, niye tenezzül etmiyor? Ciddiye almıyor onun için. Namaz kılacağım bana neyi kazandıracak bu? Kazanmazsam neyi kaybederim? Oruç tutarsam neyi kazanacağım? Tutmazsam neyi kaybedeceğim? Deyip düşünmezse, tefekkür etmezse, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi, vahyettiği gibi anlamaya çalışmazsa tenezzül etmemiş. Ciddiye almamış. Neyi ciddiye almıyor? Kendini ciddiye almıyor. Rabbini ciddiye almıyor. Ahiretini ciddiye almıyor. Dolayısıyla ibadetini de ciddiye almamıştır. Biri Rabbini ciddiye alır, kendini ciddiye alırsa, ahiretini ciddiye alırsa, ibadetini ciddiye alır. Neyi niçin yaptığını yaparken kendisine neyi kazandıracağını yapmazsa neyi kaybedeceğini bilir, öğrenir, öğrenmelidir. Ya Rabbi bunu bunun için yapıyorum, bunun karşılığını senden istiyorum. Eğer sen neyi istediğini, neyi kazanacağını bilmiyorsan, senin duan yok bir kere. Sen Rabbinden ne istediğini anlamamışsın. Ne buyurdu ayet-i Oruçtan sonra gelen ayette, Kullarım sana beni sorarlar, ben yakınım. Onlar benden istediğinde, bana dua ettiğinde duasına icabet ederim. Beni davet ettiğinde davetine icabet ederim. Söyle onlar da benim davetime icabet etsinler, bana iman etsin. Beni sevsin yani. Sevsin, ona göre istesin. Neyi isteyecek seven? Seven sevdiğini ister. Seven Rabbini istiyor. Oruç tutan insan Rabbini istiyor. Rabbinin sevgisini istiyor. Yakınlığını istiyor. Ama ben cehennemden kurtulayım diye de oruç tutabilir. Cennete gideyim diye de oruç tutabilir. Ama mümin himmetini yüksek tutmalıdır. En büyüğünü istemelidir. Rabbini istemelidir. Rabbinin rızasını istemelidir. Zaten rızasını kazandığında hem cehennemden kurtulmuş olur hem de cennetin en yüksek makamını alır. Makamlarına erişir. Eğer niyet Allah rızası olursa, Allah'ı sevdiği için ibadetini yaparsa bire bin alır. Bir alacaksa bin alır. Cennet için yaptığında bir alıyorsa, en az bile onu alıyorsa... Allah rızası için yaptığında ne yaptığını bildiğinde bile bin, bile yüz bin alır. Aynı ibadet katlanıyor. Neye göre? Niyetine göre. Duasına göre. Vuslat yolunun yolcuları zaten Allah'ı istediklerinden dolayı, yani bir müşid-i biri tabi olmuşsa vuslat yolcusu demektir. Allah'a dost olma yolculuğuna başlamış demektir. O zaten her haliyle oruçludur, oruçlu olmalıdır. Bir tek mide orucunu tutmamıştır ama diğer oruçları tutmuştur, tutmalıdır. Yolculuğun olabilmesi için oruçlu olmalıdır. Yolculuğun olabilmesi için aynı zamanda namazda olması gerekir. Namazın dışında da, orta namazında, namazda da olması gerekir. Huzurda olduğunu unutmaması gerekir. Her anda Allah'ın hesabını yapması gerekir. Her anda Allah demesi gerekir. Her anda namazda da olması gerekir. Aynı zamanda her anda şehadet etmesi gerekir. Kelime, yani İslam'ın beş şartı üzerinde sürekli duruyor olması gerekir. Her anda şehadet halindedir her anda neye bakarsa baksın Rabbinin kudretine, Rabbinin güzelliğine şahittir. O Müslüman, o mümin çünkü. İmandan sonra İslam'ı kabul etmiş. İslam'a girmiş. Hem de imanından sonra Allah'a teslim olmuş. Bu İslam'ın beş şartından teslimdir. Her anda. Her anda şehadet ediyor, her anda namazdadır ve her anda oruçludur. Aklına, gönlüne, eline, ayağına, diline, kulağına, her azasına ne yapmıştır? Orucu tutturmuştur. Aynı zamanda her anda hacı da yaşaması gerekir. Hac. Her anda nasıl ki haca gidenler Kabe'yi tavaf ediyorsa o da her anda Allah'ın rızası etrafında, dostluğu, cemali etrafında pervaledir. Ya Rabbi seni istiyor deyip pervale gibi döner. Koşturur. Zafa ile arasında böyle say edip koşturuyor. Niye koşturuyor? Bir zerre iman kazansın diye. Nasıl ki Haceranemiz İsmail'e evet, bir damla su aradıysa bir zerre daha kazanayım. Biraz daha ruhuma içreyim diye. İsmail'ime içreyim İsmail o. Aynı şekilde Arafat'ta nasıl ki haciler durup bütün Dünya Müslümanları orada durup birbirine dua ediyor, birbirine yardım ediyor, birbirine destek oluyorsa. Bir vusfat yolcusu da bütün insanlara böyle bakar. Bütün müminler onun için kardeştir. Dünyanın neresinde olursa olsun mümin kardeşidir. Öyle birilerini cehenneme göndermeye çalışmaz. Cennet geniş, herkese cennete yer vardır. Hiçbir şey yapmıyor, iki rekat namaz kılıyor diye. işte falanca cehennemliktir, falanca münafaktır, falanca müşriktir. Bu yanlış bir şey. Söyledim, kendi adıma söylüyorum ve ben bunu yeminle söylüyorum. Bütün cemaatlere baktığımda, hem önderlerine hem o cemaattekilere baktığımda, neyi gördüğümü söyleyeyim. Hepsini cennetlik olarak görüyorum ve ben buna yemin ediyorum. Allah'a yemin ediyorum. Hepsini cennetlik olarak görüyorum. Bununla beraber hakkı hakikati olduğu gibi ortaya koyuyorum. Tehlikeyi gösteriyorum, uçurumu gösteriyorum, küfrü, nifakı gösteriyorum. Niye? Herkes uzaklaşsın diye, herkes Rabbine biraz daha yaklaşsın diye, herkes cennete gitsin, cennetin yüksek bakanlarına çıksın diye söylüyorum. Bütün bunları söyler ve yaparken Rabbime abdolayım diye, Rabbimin vahyini taşıyayım diye. Peygamberimin miras bıraktığını taşıyayım diye. Onun gibi ona uymuş, ona tabi olmuş olayım diye yapıyorum. Yoksa onları küfürde, şirkte, nifakta gördüğüm içinde bu görüş yanlış bir görüştür. Böyle bakanlar benimle bakmamış demektir. Beni dinlemiyor demektir. Beni anlamamış demektir. Evet, söyledim, bütün bunlarla beraber tehlikeyi görüyor, tehlikeyi biliyoruz. Bütün bunları söylerken neye göre söylüyorum? Rahman ve Rahim olan Rabbime göre söylüyorum. Biliyorum ki o Rahman ve Rahim'dir. Biliyorum ki onun rahmeti gazabını geçmiştir. Ona göre söylüyorum. Rabbimi tanıdığım için söylüyorum. Yoksa herkes cenneti hak etmiş diye değil. Onun rahmetine göre söylüyorum. Ben benimle beraber olanlar için Allah'ın veliliğinden aşağısına razı olamıyorum. Böyle söyleyeyim. Benle beraber olan mutlaka veli olmalıdır. Velayetten aşağısına razı olamıyorum. Nefis itibarı ile aşağısına razı olamıyorum. Kabul edemiyor, kabul edemiyorum. Bir kardeşimiz eğer bunu kazanmazsa. Şeytan bana galip gelmiş gibi hissediyorum. Şeytan kardeşime hükmetmiş, benden daha galip gelmiş gibi hissediyorum. Buna tahammül edemiyor. Bunu kabullenemiyorum. Evet. İslam'ın şartlarını anlatıyorduk. Ustak yolcusu hepsini yaşar. Zekatı nasıl yaşıyor? Zekat demek, temizlenmek demektir. Özel manada, malının kırkta birini, onda birini evet, vermek demek manasına gelse de zahiri olarak zekatı inşallah dakika seferi anlatacağız zekat temizlenmek demek teskiye olmak demek kelime manası bu zaten temizlenmek maldan verince malı temizliyorsun mal temizlenince yani her şey helal mi oluyor sen kendin haramsın sen Allah'a iman etmemişsen senin gönlün zaten haram. Yani sen haralından yemişsin ne, haramından yemişsin ne. Sen kendin haram olmuşsun. Ustad yolcusu her anda her şeyiyle kendini temizleyendir. Temiz olandır. Temizlenip temiz durmaya çalışandır. Temizliğini koruyandır. Öyle ki canını Allah'a feda edecek kadar zekatı evet, cani olarak öder. Hayati olarak öder. Zamanı olarak her anda zekat verme halindedir. Mümin bu, Müslüman bu. Rabbini isteyen kul bu, abd bu. Emre halindeki biri oruç tutarken yemekten, içmekten kesildiğini, yemeyip içmediğini imsaktan iftara kadar kendini oruç tutmuş kabul eder inşallah Allah onu öyle kabul eder o orucuna kabul eder ama biraz daha Rabbine iman etmiş Rabbini biraz daha ciddiye alan biri ne yapar diğer uzuvlarıyla da yani gözüne, kulağına, diline eline, ayağına, beline ne yapar oruç tutmaya çalışır bu makbul bir oruçtur. Biraz daha Allah'a yakın, biraz daha Rabbini ciddiye almışsa, Rabbini istiyorsa, Rabbinin rızasını, dostluğunu, yakınlığını istiyorsa, bu nasıl oruç tutar? Artık o aklına da oruç tutuyor, hafızasına da oruç tutuyor, kalbine de oruç tutuyor. Yanlış bir şey düşünmeyelim, yanlış bir şeyle meşgul olmayayım. Rabbimiz zikriyle meşgul olayım, tefekkürle meşgul olayım, kayırla meşgul olayım, kendi hesabımla meşgul olayım deyip bu sefer manevi azalarına da oruç tutturmaya başlar. Eğer hem midesine oruç tuttu, hem azalarına oruç tuttu, hem kalbine oruç tuttu, gönlüne oruç tuttu, hafızasına, aklına oruç tuttuysa bunun bir adım daha ötesi var mıdır? Vardır nedir o? Her zerresine oruç tutturmak. Bununla beraber gönlünden kendi ruhuna açılan kapıya oruç tutturmak. Nasıl yapıyor onu? Allah'tan başka hiçbir şeyle olmuyor ve olamıyor. Bu da başka bir oruç. Bu hakiki oruç. Allah'tan başka bir şeyle olmuyor ve olamıyor. Nasıl kazanacağız bunu? Allah ölçüyü koymuş. Allah hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Böyle bir orucu nasıl tutacağımızı ayetlerin sonunda beyan etti. İtikafla. Her anını Allah'a ayırmış. Bir tek gönlünü Allah'a göndermiş. Ya Rabbi seni seviyorum diyor. La ilahe illallah diyor. Rabbini hamd ediyor, Rabbini tesbih ediyor, Rabbini tekbir ediyor. Başka tarafa dönmüyor. Yani Allah'ı bir an bile unutmuyor. Allah'ın huzurundan bir an bile ayrılmıyor. Ayrılsa orucu bozulur, o oruç bozulmuş olur. Yanlış şeyler düşünse, öteki manevi orucunu bozdu, yanlış bir şey konuşsa, söylese, Zahiri olarak bir yanlış yapsak, ötekini de bozduk, bir orucu kaldı. Oruç tutuyorsak, orucumuz mükemmel olsun, kamil olsun. Orucumuz tam olsun, orucumuz kamil olsun, bizi kemale doğru taşısın. İnşallah bu saydığım dört orucun hepsini de birden tutmaya çalışacağız. Çabamızı, gayretimizi sarf edeceğiz. Ya Rabbi ben böyle oruç tutmak istiyorum. Yani her azama oruç tutturmak istiyorum. Hatta öyle ki bütün varlığıma oruç tutturmak istiyorum. Beşeri tarafımı unutup bana nefrettiğin ruh olmak istiyorum. Onunla bir tek seni sevmek, seni tesbih edip, sana hamd dedim, seni tekbir etmek istiyorum. Diyoruz, niyetimizi böyle getiriyoruz. Parça parça yapıyoruz. Bu saydıklarından bir parça bile yapsak inşallah Allah onu tam kabul eder. Evet, bir parça yapsak Allah tam kabul eder. Niye? Çabamız var, gayretimiz var. Gücümüzün yetmediği bir şeyden bizi sorumlu tutmuyor. Vaadi var. Sen yeter ki yapmaya çalış. Sen çalış, elinden geleni yap. O elinden gelmeyen tarafı da Allah doldurur. Tam kabul eder. Allah sorumluluğu tutmuyor çünkü. Elimizden gelmeyen herhangi bir şeyden. Evet. Allah hepimizi kamil manada oruç tutanlardan eylesin. Bizi bu Ramazan ayına eriştirip bize Oruç tutma nimetini ihsan ettiği için, ikram ettiği için ona hamd olsun. Ona sonsuz şükürler olsun. Bizi Kur'an nimetiyle nimetlendirdiği için, fırkan nimetiyle nimetlendirdiği için, hidayetiyle hidayete erdirdiği için ona hamd olsun. Ona, o nimete, Kur'an nimetine, hidayet nimetine, fırkan nimetine, beyan nimetine şükreden kullarından eylesin. Amin. Allah böyle bir bize nasip eylesin. Amin. Bu nimeti anlayan, kavrayan, Rabbinin kelamını okuyup, anlayıp, dinleyip, ahlaka dönüştürüp, amele dönüştürenlerden eylesin. Amin. Allah beşeri tarafımızı arkaya atıp, manevi tarafımızı öne aldığı kullarından eylesin. Amin. Allah'ın kendisine nefettiği o ruhu tadanlardan eylesin. Amin. Onunla nefettiği ruhla Rabbi ile beraber olanlardan eylesin. Huzura kabul ettiği kullarından eylesin. Amin. Muhatap alıp cemalini müşahede ettiği Allah. kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.